Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Merhaba Tuğba. Merhabalar Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ne var Avrupa? Dün konuştuğu iç açıcı konuları da senden bekleyelim. Ee, i̇ç açıcı konular konusunda bayrağı sizden devralıp e, aktardığınız Aysel Tuğluk e, haberinden sonra. E, ben de Slovakya'ya e, götüreyim. E, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da e, geçen hafta çarşamba günü e, bir gay barın önünde duran İki erkek vurularak öldürüldü. Aynı zamanda barda çalışan kadın garson da bu saldırıda ağır şekilde yaralandı. Bu kişileri öldüren saldırgan 19 yaşında bir genç. E, olaydan önce sosyal medyadan bir manifesto yayınlamış. E, sosyal medyada yayınladıkları şeyler arasında işte LGBT'yi karşıtlığına ve ayrıca Yahudi karşıtlığına dair e, bir takım e, mesajlar var. E, bu kişileri öldürdükten, iki kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaraladıktan sonra da kendisi intihar ediyor. İntihar etmeden önce de sosyal medyadan mesaj paylaşıyor. ...leşiyor. Ben artık gidiyorum bana söyleyeceğiniz bir şeyler var mı diyor. Bu cinayet bu nefret cinayeti Slovakya'daki LGBT'yi tanımlıyor topluluğunu e, elbette çok ciddi şekilde sarstı. E, Slovakya 5 milyonluk küçük bir ülke, yani kısmen muhafazakar da bir ülke, katoliklerin çoğunlukta olduğu ve e, Avrupa Birliği'nde eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak tanınmadığı birkaç ülkeden birisi. E bu bahsettiğim gay bar da, e, hani başkente e, eşcinsellerin bir, rahatça gidebildiği kendilerini kısmen güvende hissettiği e, çok nadir mekanlardan birisiymiş ve bu mekan böyle bir saldırının e, hedefi oldu. E, neyse ki e, bu saldırıdan sonra e, Cumhurbaşkanı Duzana Çaputva e, lgbtleri e, kucaklayan e, açıklamalar yaptı. E, dedi ki e, lgbtlere yönelik olarak buraya ait olmayan sizler değilsiniz sokakta yürürken korkması gereken sizler değilsiniz. Slovakya'ya ait olmayan şey nefrettir dedi. Dahası Cumhurbaşkanlığı ofisinin önündeki göndere Slovakya ve Avrupa Birliği bayraklarının yanında gökkuşağı bayrağı çektirdi. Daha sonra bu cinayetin işlendiği bar'a gitti. Bar'ın sahibine gözyaşları içinde sarılırken videoları çıktı sosyal medyada ve sonrasında yapılan anmaya ve yürüyüşe de katıldı. Cumartesi gecesi bu öldürülen kişileri anmak için 20 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş yapıldı. Yani bu Muafazeker bir ülke e, geyler gayle, haklarına sahip değil. Ama bu saldırıdan sonra da bir nevi toplumda hani gey haklarının tartışılması, geylerin yaşadıklarının görülmesi yönünde e, sanki böyle bir hava e, oluştu e, diyebiliriz. E, bu şeye yürüyüşe Cumhurbaşkanının yanı sıra başbakan da katıldı, e, elinde bir e, gökkuşağı bayrağı taşıyarak. Ee, ama başbakanın partisinden bir milletvekili bu yaz e, kamu kurumlarında gökkuşağı kullanılmasını engellemek için e, bir düzenleme geçirmeye çalışmış. Böyle bir e, girişim olmuş örneğin. E, ve medyada da e, bu nefretin... E, eşcinsellere yönelik nefretin dilde başladığını, siyasetçilerin de bunun bir parçası olduğunu, en başta bundan başlamak gerektiğine dair bir takım yorumlar var. Örneğin Ceninit Ne gazetesinden bir yorum. Slovak hükümetinin çoğu üyesi gay ve lezbiyen kelimelerini yüksek sesle söylemeye dahi cesaret edemedi." Slovak devlet doktrini haline gelen homofobi hakkında alenen konuşmaya başlamalıyız artık diyor. Bu arada belki hani tüm bunların olumlu bir çıktısı olarak dediğim gibi eşcinsellerin haklarının güvence altına alınması meselesi gündeme geldi ve eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak onaylanması da. Artık medyada ve siyasetçiler arasında konuşulan, gündeme gelen bir şey. E, bu ne kadar somut bir adıma dönüşecek bilmiyoruz. E, ama şu anda durum böyle Slovakya'da. Evet yani çok çelişkili de bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Yani kan dondurucu bir cinayet. Ama buna karşılık da yani eskilerin kahır yüzünden lütuf mu dedikleri öyle bir lafın gerçekleştiği. Bizzat yöneticilerin de artık... Bir şekilde ayılmaya başladığını da gösteren bazı işaretler olmuş anladığım kadarıyla. Evet kesinlikle öyle. Bu arada şeyde ekleyeyim. Ee, Slovakya Cumhurbaşkanı... E Genç diyebileceğimiz bir avukat kadın avukat ve aynı zamanda çevre aktivisti Cumhurbaşkanının bu tutumu tabii ki hem topluma yönelik bir mesaj olması açısından hem de siyasette başı çekmesi açısından çok önemli yani Cumhurbaşkanının tüm bu tutumu olmasaydı yani Cumhurbaşkanlığı ofisinin önüne gökkuşağı bayrağı çekmek gerçekten Evet, radikal evet. bir şey yani. Ee, evet. Kadının adını bir kez daha söyleyebilir misin lütfen? Ee, Zuzana Çaputova. Evet, çok teşekkürler. İlginç yani. Evet, ee, buradan... E Finlandiya ve İsveç'e geçelim. Özdeş biraz bahsediyordu İsveç'te olanlardan demin yeni hükümetin kurulmasından. Bunun yanı sıra İsveç'in günleyenlerinden bir tanesi de Finlandiya ile birlikte NATO'ya NATO Giriş meselesi. E, bildiğimiz gibi Mayıs ayında e, NATO'ya birlikte başvurmuştu Finlandiya ve İsveç. E, diğer üyeler bunu e, coşkuyla ve heyecanla e, karşılarken e, Türkiye özellikle İsveç'in teröre destek olduğu gerekçesiyle bir fren koymuştu ve üçlü bir anlaşma imzalamıştı. İşte Türkiye'nin bir takım talepleri vardı. Bu taleplerin yerine getirileceğine yönelik bir anlaşmaydı bu. Ee, anlaşmadaki e, temel meselelerden bir tanesi İsveç'in e, Türkiye'ye fiili silah ambar ambargosunu kaldırması konusundaydı. Ki bu kaldırıldı. Diğer mesele de Türkiye kendisinin terör e, suçlusu, şüphelisi e, dediği kişilerin iadesini istiyor. Bu konuda henüz e, tam bir anlaşma yok Türkiye taleplerinin yerine getirildiğini e, düşünmüyor e, işte aradan geçen Mayıs'tan bu yana 5 e, aydan sonra e, 30 NATO üyesinden 28'i e, Finlandiya ve Süveç'in üyeliklerini parlamentolarında onayladılar şimdi bir tek Türkiye kaldı ve bir de bir başka ülke kaldı onu e, sonunda söyleyeceğim ee, i̇şte İsveç'te yeni hükümet önceki gün kuruldu. Ee, Sağ bir hükümet özdeşinde söylediği gibi ee, ve bu... E sağ partilerin özellikle e, iktidardaki en büyük e, partinin e, seçim kampanyasındaki en önemli şeylerinden bir tanesi tezlerinden vaatlerinden bir tanesi NATO üyeliği biz bu işi halledeceğiz e, işte bir şekilde e, gireceğiz şeklindeydi. Dolayısıyla şimdi İsveç'in ad, atacağı adımlar e, bekleniyor. Yani e, bu yeni dönemde önümüzdeki haftalarda belki e, Türkiye'nin taleplerine karşı neler yapacak İsveç e, ve Türkiye de sonunda ne diyecek? E, şöyle bir durum var. Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine olumlu baktığı ama İsveç'e olumlu bakmadığı şeklinde e, bir takım duyumlar var. Dolayısıyla da Finlandiya şimdi şeyi tartışıyor. Biz bu yola İsveç'le birlikte çıktık e, ama e, ne yapalım şimdi İsveç kabul etmezlerse biz tek başımıza girelim tartışması var İsveç medyasında ve siyasetinde pardon Finlandiya medyası ve siyasetinde Finlandiya'dan Lapin Kansa gazetesinden bir yorum şöyle Finlandiya ve İsveç İkimiz birlikte NATO üyelik başvurusunda bulunmaya karar vermiş olsak bile bu gideceğimiz yere aynı anda varmamız gerektiği anlamına gelmez. Finlandiya için en önemli şey güvenlik garantilerini mümkün olan en kısa sürede almak. Bu garantiler bizim için İsveç'ten daha önemli. Bunu İsveç'ten. İsveçliler de anlıyor demiş buradaki yorumcu. Ee, öte yandan Turun Sonomat şunu söylüyor. Birlikte girmemiz lazım. Zira bu bir karşılıklı dayanışma ve reel politik meselesi. Finlandiya İsveç'ten önce NATO'ya katılırsa NATO ülkeleri Finlandiya ve Norveç arasında askeri bir boşluk oluşur. Buna izin verilmemeli, kriz anında savunma hatları mümkün olduğunca derine uzanmalı. Burada şunu kastediyor, yani coğrafi olarak Finlandiya ve Norveç'in arasında İsveç var. Yani Finlandiya ve Norveç katılmış olacak ve İsveç katılmamış olacak. Hani bunun... Reel politik açısından da, coğrafya açı, açıdan da e, bir problem olduğunu söylüyor buradaki yorumcu. Ve anca beraber, kanca beraber e, diyor. E... Absürt bir durum ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bence ee... zaten İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya girmesi başlı başına. Absürt bir durum da. <gülüyor> evet. Peki bir şey mi dedin? Tuğba sözünü kestik ama. Estağfurullah. Bir şey, ee, bir şey soracaktım. yani Türkiye'de karşı mıymış şeye, İsveçin girmesine? Öyle bir şey yanlış mı anladım? Ee, şöyle yani e, ge, e, şu anda Türkiye bekletiyor e, ve duyumlar yani işte biz üçlü anlaşma imzaladık. E, oradaki taleplerimizin yerine getirileceğini söylediniz. E, ama henüz yerine getirilmedi şeklinde. Yani Türkiye'nin tutumu bu noktada böyle. Önümüzdeki haftalarda İsveç'in sanıyorum e, bu terör şüphelisi dedikleri kişilerin iade edilip edilmeyeceğine göre Türkiye bir tutum alacak. Türkiye şu anda bekletiyor. Yani e, İlginç bir nokta var e, dedim ki işte 30 ülke 30 NATO üyesinden 28'i onayladı iki onaylamayan var birisi Türkiye diğeri de bilin bakalım kim Türkiye'nin e, Avrupa'nın içindeki e, en yakın işbirlikçilerinden bir tanesi ya da yakın çalıştıklarından bir tanesi diyelim e, Macaristan aklınızda... Macaristan Aynen öyle <gülüyor> ilk akla gelen Evet, <gülüyor> e, enteresan yani Mac <gülüyor> Macaristan en başından beri tabii ki e, hani bunu e, onaylayacağız diyor. Hani Macaristan'ın onaylamaması için ortada hiçbir sebep yok. Hani bakanlar düzeyinde açıklamalar yapılmış. E, tabii ki hani bu bir sadece süreç meselesi falan diyorlar. Ama işte bu kadar ay geçmiş ve onaylamamışlar. Ve hatta geçen hafta. Bunun onaylanmasına yönelik bir yasal düzenleme geçecek meclisten bu engellenmiş. Yani artık bunun bir süreç meselesi değil de Macaristan'ın Türkiye'ye verdiği bir destek olduğu söyleniyor. İşte muhalif partiden bir milletvekili nefsava gazetesinde bir köşe yazısı kaleme almış olmalı. Orban hükümetinin bu tutumunu eleştiren ve diyor ki siyasi eğilimleri birbirine böylesine benzeyen iki siyasetçinin son yıllarda birbirine ne kadar müteşekkir olduğunu söylemeye gerek yok diyor. Bu da bu adımlardan birisi diyor. Yani Macaristan'ın durumu böyle ama Macaristan bir yandan burada Türkiye'ye destek atmış olurken bir yandan da tabii ki Rusya. Putin'ya e destek atıyor. Yani Avrupa Birliği içerisinde de Putin'e en yakın lider Orban diyebiliriz. Dolayısıyla yani Türkiye, Avrupa Birliği ve Nato'dan farklı bir istikamette doğru, yani farklı bir tutum alıyor. Bu süreçte de Macaristanı yanına çekmiş gibi görünüyor. Gerçekten ilginç. Benim bir farklı bir yorumum olabilir mi? Yani Türkiye'nin bu karşı çıkması İsveç'e, İsveç'in çevre bakanlığını kaldırmasından dolayı ona kızmış olabilir. Belki de onun için İsveç'e destek olmuyor diye. Yani bu söylediğinizi belki evet diyebilirdim Ömer Bey ama bence öyle değil. Çünkü... E Çevre Bakanlığı da iki gün önce kaldırıldı lütfen. Yani Türkiye beş aydır e, ayaktırıyor. E, bence bu, bununla pek alakalı. E, belki e, İsveç e, işte de... adım atmıştır Türkiye'nin istekleri doğrultusunda. <gülüyor> Çevre Bakanlığı'nı kaldırdık. Feminist dış politikayı kaldırdık. Daha ne istiyorsunuz? Evet. <gülüyor> bir de sorun bir şey bu İsveç'te kaldırılan bakanlığın elemanları ne olacak? Yani fıkradaki gibi kırpıp kırpıp onları biyoyakıt mı yapacaklar? <gülüyor> Endüstri Bakanlığına geçtiler biliyorsunuz. Evet, evet. <gülüyor> ne bileyim, 12, kadar ilginçti. <gülüyor> evet, pardon devam edelim öyle. Evet. Evet. Ee, son olarak da Fransa'daki grevlerden bahsedelim kısaca. Geçen haftanın da biraz takip be bir olsun bunlar. E, Fransa'da işte. Petrol rafinerilerindeki e, grevler devam ediyor. Üçüncü haftası e, bitiyor artık. Ee, ve yani bildiğimiz gibi e, buna artık yürüyüşler de eklendi. Pazar günü Paris'te 140 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş oldu. Daha sonra Salı günü de çeşitli kentlerde toplam 100 bin kişinin e, yürüyüşler yaptığı söyleniyor. Yürüyüşlerin yanı sıra e, bu e, grevdeki işçilerin sendikasının çağrısıyla aynı zamanda e, tek bir günlük grevler de yapıldı. Demir yolu ve ulaşım işçileri bazı Okul ve hastane çalışanları katıldı e, bu grevlere. Nükleer santral çalışanları da katıldı. ve Ulaşımda ciddi e, problemler, aksamalar e, yaşandı. E, bu grevlerin bir nedeni... E, petrol rafinerilerindeki işçilerin grevine destek olmak. Ama bir nokta daha var. E, bildiğimiz gibi Macron e, artık mesele milli güvenlik meselesi diyerek e, ç, ç, grevdeki işçileri talimatı veriyor ve bunu zorluyor milli güvenlik meselesi diyerek. E, bu hem e, işçiler arasında hem de genel olarak toplumda e, bir rahatsızlık yaratıyor. Yani milli güvenlik meselesinin bunun için e, kullanılması. E, bu konuda bir grup hukuk profesörü e, Liberasyon Gazetesi'nde e, bir konuda e, bir makale alıp e, Liberasyon Gazetesi'nde yayınlamışlar. Hukukçular e, 2015'teki terör saldırılarından sonra o hal ilan edildiğini, e, o zaman hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını, daha sonra pandemi döneminde pandemi var diye hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını söylüyor. E şimdi de bu tip adımlar atılıyor diyorlar ve şöyle devam ediyorlar mücadeleler sonucu kazandığımız özgürlükleri birer birer kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz uyarısını yapmadan edemiyoruz. Grev hakkı tıpkı toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi siyasi bir gündeme bağlı olmaması gereken temel bir haktır diye bunun hatırlatmasını e, yapıyorlar. E, bu arada şunu da söyleyelim e, bazı işçiler yüzde yedi ve bir miktar ikramiye karşılığında e, grevlerini sonlandırdılar. Yani e, en başta greve çıkan işçilerin e, bir kısmı artık Grevde değil. Dün akşam bir rafineride daha e, anlaşma sağlandığı yönünde bir haber vardı. E, dolayısıyla bunlar bir yandan işte Fransız hükümeti oh e, yani biraz normale dönüyoruz bu kriz hali e, sona eriyor e, şeyini e, umudu veriyor. Ama bir an işte eskiden e, her üç e, Akaryukut istasyonundan birinde sıkıntı vardı. Şu anda bu dörtte bire düşmüş durumda. Hala ciddi bir sıkıntı var. Ve işte diğer sektörlerde de bu işçilerin grevine destek olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta söylemiştim. Yine hatırlatayım. Fransa'da... Enflasyon %6.2. Bu şeyi kabul etmeyen işçiler %10 artış istiyorlar maaşlarına. %7'si enflasyonu telafi etmek üzere diğer kısımda çok fazla kar etmiş olan son dönemde akaryakıt şirketlerinin karından bir pay olarak bunu istiyorlar. E, Fransa e, Avrupa'da aslında enflasyonun en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Genel olarak Euro bölgesinde enflasyon %10, Britanya'da %11. E, İspanya'dan El Pais gazetesinden bir yorumcu da konuda e, şöyle bir yorum yapmış. Fransa Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük enflasyon oranına sahip ve Toplumsal huzura en çok yatırım yapan ülkelerden birisi. Yine de daha yüksek ücretler için ve hayat pahalılığına karşı geniş bir toplumsal hareketin örgütlendiği yer Fransa oldu. Ancak sonu gelmeyen bir savaşın getirdiği yorgunluk ve enflasyonun geniş halk kesimlerinde yol açtığı ıstırap, Avrupa'da başka toplumsal çatışmaları da tetikleyebilir. Fransa buna yönelik bir uyarı demiş. Burada tabii savaş derken, savaşın getirdiği yorgunluk derken Ukrayna Savaşı'ndan bahsediliyor. Yani Ukrayna Savaşı Avrupa'nın ekonomisini ve siyasetini de bu şekilde etkilemeye devam ediyor. Evet Fransa demişken bir de... bir. ...ufak ilavede bulunalım... ...iki gündür elimizde olan bir haberi... <gülüyor> ...bir türlü fırsat bulup verememiştik... ...son derece çarpıcı bir... E, ...açıklama oldu... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...görülen bir davada... ...Fransızların... ...Cimento devi Lafar... ...Suriye'deki bir fabrikasını... ...çalışır halde tutmak için... ...IŞİD'e ödeme yapmış... ...Akşam İslam Devleti'ne... ...yani dünyanın bir numaralı... ...terör örgütü kabul ediliyor yapmadım diyordu ama başlangıçta. Ama şimdi yapmış. Şimdi yardım etmek <gülüyor> kabul etmiş. Kabul etmiş. Kabul etmiş. 777 bir şey gibi böyle fıkra gibi gene 777 milyon dolar para cezası ödeyecekmiş. 0.8 hatta biraz e, satın alınmış aslında İsviçre merkezli holding. Holcim Momentum Holcim Holcim'i mi nasıl okuyorum bilmiyorum. 2015'te satın alınmış ama biz yani mecbur bunlar para da ödüyor. Peki bu arada destek olunca Hşidin öldürdüğü insanların durumu ne oluyor? Bu konuda bir dava devam ediyormuş zaten. Bir sorun yok çözülecek herhalde. Ayrıca şirket yani şirket Yardımdan dolayı ceza alıyor fakat tabii şirketler canlı varlıklar değiller aslında bunlar adında bunu yapan insanlar var onlara ne olacak derseniz e, bireysel olarak kimse suçlu tutulmayacakmış anladığım kadarıyla. Bir de şey meselesi var galiba değil mi? Bunu yaparken Fransız e, istihbaratına da bilgi veriyorlar. Yani bunlar Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde de e, oluyor şeklinde bir takım haberlerde okumuştum. Ben şunlara ee, inanmıyorum. Böyle şey olmaz. <gülüyor> evet. evet. Evet, evet çok yani ileride tekrar belki de Avrupa panay konuşuyor da buna da değinme fırsatımız olabilir çok son derece çarpıcı bir şey yani bir dev bir şirketin dev bir terör örgütüne para yardımı yapması. Evet evet evet, evet kesinlikle öyle e, Eurotopics bültenlerinden ben bu hafta bu kadar değil. Bu arada şey de söyleyeyim e, bu e, Slovakya cumhurbaşkanının e, bu Var işletmecisine sarılırkenki görüntüleri onu ben Eurotopics adlı çizgi TR Twitter hesabından fotoğrafını da paylaştım e, dinleyicilerimiz e, oraya da bakabilirler ve Eurotopix e, Twitter'ını e, da takip edebilirler. E, bu haftalık bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Suzana ya da selam günaydın diyoruz burada. <gülüyor> evet günaydın. Görüş, görüşmek üzere.